Bunu da A'da gelince, onlar uğultulu, azgın bir fırtına ile helak edildiler. Hakka, 69 suresi 6 ayeti kerimesi ifade etmektedir.